Duha Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Andolsun olsun kuşluk vaktine Gelip oturduğu vakit geceye ki Rabbin seni terk etmedi Sana darılmadı da Sonrası senin için öncesinden elbette ki Daha mutlu ve kutlu olacaktır Rabbin sana verecek de sen hoşnut olacaksın O seni bir yetim olarak bulup da Barınağa kavuşturmadı mı? ''Seni şaşırmış olarak bulup da kılavuzluğunu üstlenmedi mi? Seni aile geçindirme zorluğu içinde bulup da zengin etmedi mi? O halde yetimi örseleme, yoksulu dilenciyi azarlama ve Rabbinin nimetini söz ve fiillerinle dile getir.''